Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Muhammed Masum Sirhindi Rahmetullahi Aleyh Muhabbetullah Muhammed Masum rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle buyurur: Bu bir köşede unutulmuş o hatırlayarak kıymetli kardeşim Muhammed Hanif'le gönderdiğiniz mektup geldi. Okuyunca çok sevindik. Orta ve benzeri olmayan Cenabı Hakk'a vasıl olma hususundaki gayret, aşk ve ihtiyakınızı hissedince sevincimiz kat kat arttı. Bu ahir zaman fitne ve zulmeti içinde Allah Teala bir kulunun kalbine kendi muhabbetini yerleştirir ve kendi hicranı ile onu yakarsa bu ne büyük bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrüne eda etmek, bu ilahi ihsanla sevinip huzur ve neşe ile dolmak lazımdır. Himmeti kuvvetli tutarak, daha yok mu diye bu halin ziyadeleşmesine gayret etmek zaruridir. Aşkı ilahi en son dereceye yükselinceye ve masivadan tamamen geçinceye kadar gayret etmek gerekir. Hakiki sevgiliden yani Allah Teala'dan başka hiçbir şeye gönül bağlamamak ve faydasız şeylerle uğraşmamak icap eder. Ey Mesut ve Bahtiyar kardeşim, Allah Teala'nın sevdiği kullarının yolunda yürümek arzusundaysan, bu yolun şartlarına ve edeplerine riayet etmelisin. Bidatlerden sakınmalısın. Zira bu yolun esası bidatlerden kaçınmaktır. Amel, fiil, söz ve ahlakınız takva ehli alimlerin fetvalarına uygun olsun. Salihlerin ahlakını kendinize şiar edinip, fukaraya muhabbet besleyiniz. Uykuda, yemekte ve konuşmada itidal üzere olunuz. Seherde uyanık olmayı gücünüz yettiğince elden bırakmayınız. O vakitte namazı, istiğfarı ve gözyaşı dökmeyi ganimet biliniz. Salihlerle beraber olup sohbet etmeye istekli olunuz, ve bunu hiç bırakmayınız. İnsan arkadaşının dini üzeredir sözünü duymuşsunuzdur. Şunu iyi biliniz ki ahireti ve ebedi saadeti isteyenlerin dünya lezzetlerine düşkün olması doğru değildir. Yine Muhammed Mansum Hazretleri fani muhabbetlerden kurtularak ilahi muhabbete teksip olmayı tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Seyr-ü sülük, riyazat, mücahede ve sıkıntı çekmekten maksat, Allah Teala'dan başka her şeyin muhabbetinden kurtulmaktır. Bütün bu gayretler, kulluğun, aczin, zavallılığın meydana çıkması ve bir hiç olduğumuzun idrak edilmesi içindir. Zira buyurulur, ''Men arafe nefsehû'' Fakat عَرَفَ Rabb'e <رَبَّه> Kim kendini tanırsa, Rabbini de tanır. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, Allah muhabbetine nail olabilmenin faziletini beyansa dedinde şöyle buyurur. Senin Allah'a muhabbetin ne kadarsa, insanlar da sana o kadar muhabbet beslerler. Senin Allah'tan korkun ne kadarsa insanlar da senden o kadar korkarlar. Sen Allah Teala ile ne kadar meşgul olursan insanlar da senin işlerinle o kadar meşgul olurlar. Bir kişi Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekten dolayı sevinç duyarsa bütün varlıklar büyük bir arzu ve sevinçle ona hizmet etmek isterler. Bir kişi Allah Teala'yı zikir ve tefekkür eder ve buna sevinirse bütün her şeyi ona bakarak huzur bulur ve sevinir. O halde bütün varlığınla Hak Teala'ya yönel ve başka kimseye teveccüh etme. Nefsin de seni meşgul etmesin. Cenabı ı Hakk'ın fazlından başka bir şeye güvenme. Kendi Kusurunu Görmek Bir mü'minin tevazu sahibi olabilmesi ve amellerini makbul bir şekilde ifa edebilmesi için acziyetini idrak ederek kusurlarını görmesi lazımdır. Zira kulluğun şiarı acziyet ve noksanlıktır. Muhammed Masum Rahmetullahi Aleyh bu hususta şu güzel tavsiyelerde bulunur. Hem ibadet ve taat üzere olun hem de bu ibadetlerdeki kusurlarını sebebiyle istiğfar edin. Yaptığınız amelleri Allah Teala'ya layık görmeyin. Büyüklerden biri şöyle buyurmuştur, اِعْمَلْ وَاسْتَغْفِرْ Ameli salihler işle ve istiğfar et. İşte kulluk yolu budur. İnsanın kendisini kusurlu görmesi, amellerinin kıymetini artırır ve kabul edilmelerini kolaylaştırır. İnsanın başına gelen sıkıntıların sebebi de umumiyetle kendi kusurlarıdır. Akıllı insan, hoşlanmadığı bir şeyle karşılaştığında hemen kendisini kontrol ederek Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğunda bir noksanı olup olmadığına bakar. Şayet bir hatası varsa hemen onu düzeltmeye gayret eder. Muhammed Masum Hazretleri bir defasında şu tavsiyede bulunmuştur. İdarecilerin zulmetmesinin sebebi bizim amellerimizin kötülüğüdür. Nitekim, amelleriniz sizin idarecilerinizdir denilmiştir. O halde kendinizi ıslah edin, vera ve takva yoluna gidin. Vefatı Muhammed Masum Hazretleri vefatının yaklaştığını anlayınca, Ahiret seferi için hazırlıklarını iyice artırdı. Bütün dünyevi alakalardan tamamen el çekti. Cenab-ı Hak'tan kendisini en yüce dostlarının arasına katması için devamlı dua ediyordu. Çok sevdiği kıymetli kütüphanesini evlatlarına, sevdiklerine, ihlaslı talebelerine ve layık olanlara Kur'an ile taksim etti. Bir gün talebeleriyle hadis dersi yaparken ayağında şiddetli bir ağrı hissetti. Bu ıstırap zamanla dizlerine ve bütün bedenine yayıldı. Rahatsızlığını etrafındakilere hissettirmiyor, ıstırabı şiddetlendiğinde ekseriya Kur'an-ı Kerim tilavetiyle teselli buluyordu. Cemaatle namazı kaçırmamaya dikkat ediyordu. O günlerde gönderdiği mektuplarda ekseriyetle, ''Fakir Muhammed Masum dünyadan gidiyor, son nefeste imanla gitmesi için ona dualarınızla yardımcı olun.'' diye yazıyordu. Vefatı esnasındaki son sözleri selam oldu. ''Esselamu aleyküm.'' diyerek ebediyete irtihal eyledi. Tarih 9 Rabiul evvel 1079, Miladi 1668'i gösteriyordu. Sirhint'te defnedildi. Sultan Alemgir, kabri üzerine yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı. Hikmetli Sözleri Şevk büyük bir nimettir. İşin esası şevk ve muhabbettir. Terakki ve Allah'a yaklaşmak ona bağlıdır. Cenab-ı Hak seni dünyada yiyip içmek, uyumak ve zevk safa içinde yaşamak için yaratmadı. Asıl yaşama ve nimetlerden istifade etme yeri ahirettir. Sen asıl taat, kulluk ve kendini tanıman için yaratıldın. Cenab-ı Hak bütün alemlerden müstani iken insanları kendisine davet etmiş. İlahi vuslata rehberlik etmiş ve kereminin çokluğundan bu yolu açmıştır. Davet ve rehber varken cemal ilahiden uzak ve perdeli kalır. Nefs ve hevanın bağından kurtulamazsak ne kadar yazık, ne kadar eyvah bize. Hakiki sahibimiz olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerine boyun eğip itaat etmenin lezzeti, haramların lezzetinden daha fazladır. Bütün nimetleri lütfeden Mevlamız'ın bir kişiden ve onun amelinden razı olması öyle büyük bir nimettir ki, ona hiçbir nimet denk olamaz. Aynı şekilde Rabbimizin rızasından uzak düşmenin elemine denk bir elem de yoktur. Kişinin nefsani arzularını tatmin etmek istemesi, Cenab-ı Hakk'ın rızasını terk etmesi demektir. attar Şibli rahmetullahi aleyh, kırk sene gözyaşı döktü ve başını kaldırıp semaya bakamadı. Niçin ağladığını sordular, kabir korkusundan ve kıyametin heybetinden ağlıyorum dedi. Semaya niçin bakamadığını sordular, Günahlarımdan haya ediyorum, çok günah işledim ve meclislerde çok gülüp kahkaha attım. Bundan utanıp semaya bakamıyorum dedi. Ömür birkaç gündür ama ebedi mülk onunla elde edilir. O halde kıymetli kardeşlerim ömürlerini beyhude harcamasınlar hiçbir edep mahrumu Cenab-ı Hakk'a vasıl olamamıştır. Fani nimet ve lezzetlerin zararından kurtulabilmek, onları Allah Teala'nın emir ve nehileri istikametinde kullanmaya bağlıdır. İlahi hükümlere boyun eğilmezse bu lezzetler zararlı olur, muteber sayılmaz. Semeresi de ilahi gazap ve cezadır. Hakiki kurtuluş bu fani lezzetlere dalmaktan mümkün mertebe uzak durmaktır. İnsanoğlu malının az olmasından hoşlanmaz. Halbuki malın azlığı hesabın kısa ve kolay olmasını sağlar. Hak Teala uhrevi kurtuluşun esasını kat'i vahiy ile sabit olan şeriat'a bağlamıştır. Kendisine yaklaşmayı ise Sünnet-i Seniyye'ye uymaya bağlamıştır. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ali İmran 31 ayeti kerimesi bunu ifade etmektedir. Bütün ameli salihleri ve hayır işlerini yapmaya gayret etmek lazımdır. Dedikodu ile hiçbir yol açılmaz. Manevi hallere ve vecdlere nail olmak için uğraşan kişi masivanın esiri olmuş demektir. Nefsi mutmainne makamına gelinceye kadar insan İslam'ın ancak suretini yaşayabilir. Mesela namaz kıldığında ve oruç tuttuğunda ancak bunların zahirlerini ve suretlerini yapmış olur. Nefsi mutmainne seviyesine geldiğinde ise dinin hakikatine yükselir ve iman, namaz, oruç, hac, zekat ve diğer emirlerin hakikatini yaşamaya başlar. Ahmet Mukri rahmetullahi aleyh şöyle buyurur, Az konuşmaya riayet edin, çok uyumayı ve çok gülmeyi de terk edin, zira bunlar kalbi öldürür. Dünya hayatı his ve hareketten ibarettir. Kabirdeki berzah hayatı ise sadece histir. Orada hareket yoktur. Allah Teala hakimi mutlaktır. Her yere muvafık ve münasip hareket bahşetmiştir. Kabir hayatında mutlaka his lazımdır. Zira elem ve lezzet için his şarttır. Harekete ise hiç lüzum yoktur. Lakin dünya ve ahiret hayatı böyle değildir. Onlarda... İkisi de lazımdır. Ruhlar alemi ve berzahla alakalı hususlar çok naziktir. O mevzularda zan ve tahminle konuşmaya cüret etmemelidir. Naslarla sabit olanlara icmalen iman edip, tafsilatını Allah'ın ilmine havale etmelidir. Kabirde nimet ve azab olduğuna iman ederiz, tafsilata girmeyiz. Zira bizden böyle bir şey istenmiyor.